açıklamanın ardından geldi. Mega Star Tarkan 11 Eylül'de Seferihisar Doğal Okulu için sahne alacak. Türkiye'nin ilk sakin şehri yani Cittaslow olan Seferihisar'da belediyenin organ organizasyonuyla Seferihisar Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 11 Eylül'de İzzet İzzetgül Stadyumu'nda düzenlenecek konser Mega Star Tarkan tüm şarkılarını Seferihisar Doğal Okulu için söyleyecek.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 Gezegenin Geleceği. Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Öz efsun. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.